شيطان وجينينا كل الحمد لله وكلامه ساعات والله بالله الله بالله تبارك وتعالى الله تعالى إيمان هو التصديق الجازم kesin kat'i eee bir tasdik. O ikrarul kamilu tam manasıyla bir ikrar. Yani i'tirafut tam ve tam bir itiraf bi vücudillahi cel ve ala. Allah'ın eee varlığına, varluğına, <gülüyor> rububiyetine, rububiyetine ve ulûhiyetine ve onun ulûhiyetine. Yani yani istihkakuhu vahdehu'l ibadatu. Tek ibadet edici olarak onu kabul etmek. İstihqaquhu vahdu hak, hak eden o olduğunu. İbadetek hak eden olduğuna. İtiraf etmek, ikrar etmek, tasdik etmek. Evet. ve esmaehu ve onun isim ve sıfatlarını aynı şekilde e, ikrar etmek ve tasdik etmek. Bu esmaehi ve sıfatuhu. Esmaehi ve sıfatuhu. Yani ittisafuhu bikullü sıfatil Kemal Ke Kemal tam sıfatların bütün sıfatların Kamil manasıyla bütün Kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuna inanmak yani Allah'ın isim ve sıfatını ikrar etmek nedir ittisafuhu bikul istiffatil Kemal Allah'ın bütün Kemal sıfatlarıyla sıfatlandığına inanmaktır Evet ve nûtü'l celâl ve bütün yüce sıfatlarla sıfatlandığına inanmak. Bu inne'nî'l qalbi bizalike. bununla kalbin mutmain olması, olması öyle bir ismi ki tura asaruhu onun eserleri görülür fi sulûku'l abdi kişinin yaşamında. yaşamında. Evet ve itizam uavamirhu sühpana ve taala ve taala onun emirlerine iltizam etmek <hımm>. تعالى, تعالى الإيمان, o, uh, ve tine bi nevehihi onun nehitiklerinden sakılmak ve iman billeye taala Allah ve iman, huwa asasul aqidet elislamiyeti İslam aqidesinin esasıdır ve lupbuha ve onun özüdür. Özüdür. فَهُوَ الْأَصْلُ aslu, o asıl ve kulu erkan e, Bütün aklî rükünleri ona muhaftır, atıftır. Hı. Ve tabi'atun lehu ve ona tabidir. Evet. Sen iman billah ta'ala, Allahu Teala iman, yetadammenu el بِوَحْدَانِيَتِهِ Onun vahdaniyetini iman onun vahdaniyetini kapsar. o e, e ee, yalnız ona has kılmayı kapsar. Ve iyi ve iyi, onun esma, e, isimlerin ve sıfatlarını kapsar li enne eee çünkü vücuduhu celle ve ala e, çünkü onun e, olması varlığı minel müsellemati müsellemati teslim olunan şeylerdendir. Teslim Müsellemat denen yani kabul edilmiş, herkesin yanında kabul görmüş, teslim olmuş şeyler. O öyle bir kabul olmuş şeydir ki la şekke fihi ve la raybe. Onunla hiçbir şüphe ne de şek vardır. Kad delle aleyhi onun üzerine eee delalet muhakkak delalet etti. El fitretu fitrat ve'l aklu akl ve'şer'u şeriat ve hissu hiss. Şimdi normalde ile alakalı olaraktan bunlar zaten hepsi gelecek. Allah'ın Allah'a iman nedir? Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman etmektir. Bunların ne manaya geldiği burada açıklanacak. Allah'ın vücudu meselesine gelince, Allah'ın varlığı meselesine gelince, zaten belki birçoğunuz biliyorsunuz tarihte neredeyse Allah Allah'ın varlığını inkar eden insan neredeyse yok denecek kadar az. Yani Allah yoktur diyen insan sayısı çok az. Allah'ın ve cedenin varlığını fıtrat, akıl, şeriat bir de his delalet etmiştir diyor. Fıtratın Allah'ın varlığına delaleti nasıldır? Kim söyleyecek? Şimdi yani fıtrat olarak bir yerlere sığınma ihtiyacı hissetmesi. Şimdi normalde zaten hadis-i şerifte peygamber aleyhissalatu ne diyor? Kullu mevludin yuladu alal fitre. Her çocuk ne üzere doğar? Her çocuk fıtrat üzere doğar. Onun için zaten insanın fıtratında İslam'a karşı bir meyil vardır. İnsanın fıtratıyla örtüşen dine karşı ne vardır? Bir meyil vardır. Lakin yaratıcının varlığı insanın fıtratında zaten var olan bir şeydir. Yani fıtrat olarak insan dünyaya geldiği zaman bir gücün onun üstünde olduğunu, bu işleri yöneten bir gücün olduğunu insan kendi fıtratından hissedebiliyor. Hatta bir arkadaş anlatıyor. Tabi anlatan arkadaş tam kemalist. Allah'la dinle uzaktan yakını alakası olmayan, evlerinden namaz nedir, dua nedir? Hiç bir, bu tür şeylerin bilinmediği bir aileden gelmiş bir Müslüman. Diyordu ki biz e, bunlar bir pikniğe mi giderken artık, bir tatile mi giderken araba bir yerde kalmış. Yani araba e, bir yerde kalmış tabi gece olmuş herhalde biraz da böyle ürkütücü bir ortam yolda. Küçük kız kardeşim diyor gittim baktım ki böyle arabanın orada ellerini kaldırmış Allah'a dua ediyor. Ama bu çocuğun bunu görebileceği bir ortam mümkün değil yani hani böyle Allah'a dua vesaire şöyle böyle öyle bir ortamda yaşıyor çocuk. Ve çocuk bunu fıtratından yani hani Allah dua etmesi gerektiğini işte bir gücün olduğunu ondan istemek gerektiğini çocuk bunu daha küçücük bir kız kendi fıtratıyla tespit edebiliyor. Onun için insanın zaten fıtratında ahen'in de dediği gibi sığınacak bir yer hissetmesi, oraya kendini sığınacak onu koruyan bir gücün olduğuna inanması bu fıtraten Allah'ın varlığına dereletir. Aklın Allah'ın varlığına delaleti e, nedir? Kim söyleyecek? Aklın Allah'ın ise Yeryüzünde kainatta yaşayan insan buraları görüyor ve bunların bir anda kendi kendine olmasının mümkün olmayacağını, bilimcilerinin varlığının gerektiğini. Ortada bir eser varsa mutlaka bunu neyi lazım? Mutlaka bir sanatkar lazım. Ortada bir sanat varsa bir sanatkar lazım. Öyle değil mi? E şimdi bu kainata bir değil milyonlarca. Ee, sanat var milyonlarca eser var peki bunlar nasıl yani bunlar e, her biri kendi kendine mi e, oldu bu mümkün değil bunu akıl sahibi biri zaten ne yapmaz akıl sahibi biri söylemez yani akıl kainattaki bunca sanatın mutlaka bir sanatkarının olduğuna işaret eder ama şeriatın Allah'ın varlığına, derletine gelince zaten bu Kur'an-ı Kerim ve rasuller bunu en büyük delil ki Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet Allah azze ve celle'den ne yapıyor? Allah azze ve celle'den söz ediyor. Gerek onun zatından, gerek sıfatlarından, gerek fiillerinden, gerek iradesinden. Bu da bize Allah azze ve celle'nin vücudunu ve varlığını haber verir. His meselesine gelince bunun şeye alakası nedir? bunun Allah'ın vücuduna alakası nedir? Her kainatta yaşayan insan dua edenlerin duasına birinin icabet ettiğini, işte peygamberler mesela peygamberlere Allah azze ve celle'nin yardım ettiğini, onları sabit kıldığını, onlara zafer nasip ettiğini, hiç olmadık yerlerde onlara çok farklı hallerin cereyan ettiğini görünce hissen Allah azze ve celle'nin varlığını zaten bizzat insan ne yapar? Bu delillerle hisseder veyahut da his aleminde bunu fark eder. İşte şeriatın yani Allah azze ve celle'nin varlığının delilleri e, kitaplarda gördüğümüz zaman, fıtrat, akıl, şeriat ve his denildiğinde kastedilen nedir? Kastedilen bu saydıklarımızdır. Ve dediğimiz gibi tarihte Allah azze ve celle'nin varlığı fıtratla alakalı bir durum olduğundan dolayı neredeyse onun varlığını inkar eden hiç kimse yoktur. Bakın mesela şu an var olup da Allah'ı inkar ettiğini, yaratan bir güce inanmadığını söyleyen insanlar dahi ya tabiat ana ya tesadüf yani mutlaka bir gücün varlığından gene ne yapıyorlar mutlaka bir gücün varlığından söz ediyorlar böyle buna Allah demeseler bile ama bir gücün olduğunu mutlaka ne yapıyorlar söylüyorlar e bu güç bu kudret şüphesiz nedir bu güç ve kudret şüphesiz Allah azze ve celle'dir evet bu iimani billahi tebaraka ve taala Teala imandan el iman bi onun bir <gülüyor> olduğuna iman ve uluhiyeti ve onun uluhiyinden iman ve ismâhi ve onun isimlerinin sıfatlarında iman hmm. imandır imandır ve zerre bu bil ikrarı bir üç çeşitini ikrar iledir. ve iytikâ diha onun iytikâyla ve la biha ve onun etmektedir ve bu çeşitler ve atiçadı ve biha ve intikam diye, ve ameli biha ona intikat ve onunla ameldir. <gülüyor> ve her bir enver bu çeşitler diye o tevhidü'l rububiyye, rububiyet tevhidine ve tevhidü'l ulûhiyye, ulûhiyet tevhidine ve tevhidü'l esmai ve sıfatı, ve sıfatı isim ve sıfat tevhididir. Evet. Şimdi bunların e, nedir ismi? Burayı e, iyi dinleyelim. Bunların şeyi gelecek. Bunların zaten manaları ne manaya geldiği vesaire. Bunlar hepsi gelecek. Lakin Ehl-i Sünnet alimleri tevhidin kısımlarını anlatırken normalde önce şunu bilmemiz lazım. Tevhid bir bütündür. Yani birbirinden bölünmez. Her bölümü tevhidin aynı ehemmiyete, aynı öneme nedir? Aynı öneme sahiptir. Lakin mevzu daha iyi anlaşılsın diye, insanların kafasında karışıklığa sebep olunmasın diye Ehl-i Sünnet alimleri tevhidi kısımlara ayırmışlardır. Bu kısımlara ayırmada ise iki tane yöntem izlemişlerdir. Yani kısımlara ayırırken bir grup ehli sünnet alemi tevhid'i açıklarken demişler ki tevhid iki kısımdır. Tevhidül ma'rifeti ve'l isbat yani marife bilme ve isbat etme tevhid'i demişlerdir. Bir de ne kısmı var demişlerdir. Bir de tevhidül ma'rifeti ve'l isbat demişler. Bir de tevhidü talbi ve'l kasd demişler. Bir de kişinin talep ve kast etme tevhid'i demişler. Bu şekilde tevhid'i yapmışlar? iki kısma ayırmışlar. Te'rifu tevhidu'l-ma'rifeti ve ispat nadir kişinin Allah hakkında bilmesi ve ispat etmesi gerekenleri içeren tevhiddir. Yani tevhidur rububiyeyle tevhid isme sıfatı içeren. Tevhidu'r rububiyye kişinin Allah'ı tanıması, tevhidul ispatla nedir? kişinin Allah azze ve hakkında ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ispat etmesidir. Te'rifu tevhidu't-talab ve'l-kasd kişinin taleplerinde yani isteklerinde ve kasıtlarında, teveccühatlarında yani ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. O zaman tevhidu talebi vel qas dedikleri nedir? Tevhidul uluhiyyedir. İkinci cerayan, en çok kitaplarda gördüğümüz, en çok gözümüze çarpan ise nedir? Rububiyet tevhidi, uluhiyyet tevhidi, isim ve sıfat tevhididir. Hem anlaşılması çok daha kolaydır, hem de genel olaraktan kitaplarda bu şekilde var olduğu için de yazarda bu taksimatı almıştır. Yani tevhi, e, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve ney? ve sıfat tevhidi olarak ne yapmıştır? İsim ve sıfat tevhidi olarak almıştır. Şimdi konunun içerisine girmeden şunu çok iyi bilmemiz lazım. Ehli sünnetin yanında tevhid dediğimiz zaman ehli sünnetle bidat fırkalarını veya küfür fırkalarını kendini İslam'a nispet edip de küfür içerisinde olan fırkaları birbirinden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi tevhiddeki ayrımlarıdır. Yani tevhid i Sünnet tevhid, isim, tevhid, isim ve sıfat tevhidi, rububiyeti tevhidi ve uluhiyeti tevhidi dedikleri zaman, onların muhalifleri tevhidi bu şekilde kabul etmezler. Mesela örnek verelim muhaliflere. Felsefecilerin yanında tevhid nedir? Önce özet olarak Ahl-i Sünnetin yanındaki bu üç şey zikredelim. Bu üç şeyin manası nedir? tevhid rububiye, kişinin Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde Allah Azze ve Celle'i Öyle değil mi? Tevhid-i uluhiye Uluhiyet tevhidi yani ibadet tevhidi kişinin kendi fiillerinde yani yapmış olduğu ibadetlerde Allah Azze ve ne yapmasıdır? Birlemesidir. Tevhidül esma ve sıfat kişinin Allah Azze ve isim ve sıfatlarında özelliklerinde birlemesidir. Tekrar söylüyorum. Tevhidul rububiyye kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Yani rızıkta, yaratmada, kainatı yönetmede Allah'tan sadır olan fiillerde kişinin Allah'a birlemesidir. Tevhidül uluhiyye Kişinin kendinden çıkan fiiller de Allah'a birlemesidir. Yani bütün yaşantısını sadece Allah Azze ve Celle için yapmasıdır, bütün ibadetlerini sadece Allah için yapmasıdır. Bu da Tevhidül Ulûhiyedir. Tevhidül Esma ve Sufat, kişinin Allah'ı Allah'ın özelliklerinde birlemesidir. Yani bir şey Allah'ın özelliği ise onu sadece Allah'a kars kılmasıdır. Başkalarına ne yapmamasıdır, vermemesidir. Tevhidin üç kısmının manası Ehli Sünnet'in yanında budur. Bak dikkat ederseniz kişinin hayatının hepsi birlikte ülü bu şekilde. Öyle değil mi? Hem Allah'ın fiillerinde hem insanın kendi fiillerinde, kendi yaptıklarında Allah'a verceli birliyor. Yani ehli sünnet Allah'ı birleyip de kendi fiillerinde Allah'a birlemeyeni gene Müslüman kabul etmiyor. Öyle değil mi? Hatta ehli sünnet diyor ki en önemli olan kişinin kendi fiillerinde Allah'a birlemestir. Herkes diyor, Allah yaratandır, Allah rızık verendir. Bunu herkes biliyor diyor ehli sünnet. Önemli olan Kişinin ibadetlerinde, duasında, adağında, yaşantısında, ölümünde ve hayatında, namazlarında öyle değil mi? İhlasında, bunları sırf Allah için ne yapmasıdır? Sırf Allah Azze ve Celle için yapmasıdır. Ehli sünnet tevhidi bu şekilde kısımlara ayırıp bu şekilde mana verince bütün şirk taifelerinden ve bidat taifelerinden ayrılıyor. Niye? Mesela felsefecilerin yanında tevhid nedir? Bilen var mı? Mücerret Allah'ın vücududur. Yani bir insan Allah'ın varlığına inandığı mı Müslüman'dır? Öyle değil mi? Şimdi ehli sünnetle nereden ayrıldı? Ehli sünnete göre bir insanın Allah'ın varlığına inanması tevhidin biridir sadece. Öyle mi? Varlığına inandığı gibi Kur'an'da ve sünnette gelen bütün özelliklerde Allah'ı birlemesi lazım. Öyle mi? Öyle. Varlığına inandığı gibi Allah Azze ve Celle'nin tüm fiillerinde Allah'a birlemesi lazım. Yani yaratan da Allah'tır, rızık veren de Allah'tır, kainatı yönlendiren de Allah'tır. Bunda birlemesi lazım. Bunlara inandığı gibi Allah'ın varlığına inanacak ama kendinden sadır olan bütün fiilleri sırf Allah için yapacak. O zaman felsefeciler apayrı bir dinde, ehli sünnet apayrı bir dinde oldu. Öyle mi? Bak tevhide yapılan tanım tamamen ta baştan dinleri birbirinden ne yapmış oldu bu şekilde? Ayırmış oldu. Ehli sünnet ile mesela <gülüyor> Sofiler arasındaki fark Sofilere göre Allah Hazretleri tevhid Hayal edilmeyecek bir şeydir zaten Kim tevhidi şey yaparsa Kim tevhidi anlatmaya çalışırsa Küfre girer En akıllı olan, en mantıklı olan işlerinde Yani bu konuda konuşan, ahmaklığı bir kenara bırakan O da şirkte imam olanlar Onlar da ne demişler? Tevhid Allah'tan başka hiçbir şey görmemektir Yani ne demek? Her şey Allah'tır demişler Nasıl her şey Allah'tır önündeki masa da Allah'tır haşa ve kella sokaktaki hayvan da Allah'tır haşa ve kella şu elinde tuttum ki yani her şey insanla alakalı olan her şey Allah'tır e sonucuna varmışlar bu zaten başlı başına ne başlı başına bir sapıklık niye çünkü eli sünnetin isim ve sıfat tevhidine göre Allah Azze ve Celle hiçbir şey gibi değildir hiçbir şey Allah Azze ve ne yapmaz hiçbir şey Allah Azze ve benzemez ondan dolayı eli sünneti e, sofilerden ayıran bir özellik mesela. Ehli sünneti <gülüyor> Mu'tezile'dir, Cehmiyedir vesaire bunlardan ayıran özellik nedir? Bunlar e, tevhid dedikleri zaman sıfatsız bir Allah. Yani hiçbir sıfatı olmayan, bütün sıfatlardan münezzeh olan bir Allah kabul ediyorlar. Oysa ehli sünnet isim ve sıfat tevhidi dediği anda kendini bu fırkalardan ne yapıyor? Kendini bu fırkalardan ayırıyor. Ne ile? Kur'an ve sünnete vârid olan isim ve sıfatları Allah azze ve celle'ye atıf etmek ile, Allah Azze ve Celle de kabul ve ispat etmek ile. Eş'ariler ve maturidiler ile ehli sünnetin arasında tevhid konusundaki fark nedir? Eş'ariler ve maturidilerin anlattığı tevhidde neredeyse uluhiyet tevhidi denilen şey söz konusu değildir. Eş'arilerin yanında tevhid nedir? Tevhidul zat, tevhidul sıfat ve tevhidül ef'aldir. Ne demek? Allah Azze ve Celle'yi zatında birlemek, Allah'ı sıfatlarında birlemek, Allah'ı fiillerinde birlemek. Nerede uluhiyet tevhidi? Kişinin kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi, ibadetlerinde Allah'ı birlemesi nerede? Dikkat ederseniz ne? Dikkat ederseniz yok. Bundan dolayı ehli sünnet ile, ehli hadis ile eş'ariler ve maturidiler arasında yani bugün belki piyasada en yaygın olan itikadi mezhepler arasındaki en büyük farklardan biri ineneği tevhidi kısımlara ayırma noktasında. Onlar tevhidi, tevhidüzzat tevhidul sıfat, tevhidul efal diye üç kısma ayırıyorlar. Tabi tevhidul sıfat da yine bizim demiş olduğumuz isim ve sıfat tevhidi değil. Yani akıllarına uyan, onlara göre işte teşbihe götürmeyenleri kabul ediyorlar. Mesela bir Allah Azze ve Celle'nin istivasını, Allah Azze ve Celle'nin yedi kat göğün üzerinde olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin el sıfatına sahip olduğunu vesaire bunları kabul etmeyip ne yapıyorlar? Bunları tevhile gidiyorlar. Ondan dolayı ne diyoruz? Ehli sünnet ile Ehli bid'atı birbirinden ayıran veya küfür taifelerini birbirinden ayıran en büyük özellik nedir? İlk başta daha dinin temelinde tevhidin taksimatındadır. Onun için bu taksimatı hafife almayalım. Yani sanki böyle hani e, nedir onun ismi? E, ya işte rububiyet, uluyiyet isim ve sıfat tevhidi demeyelim. Çünkü ehli sünnetle dediğimiz gibi diğer bütün sapıkları birbirinden ayıran veyahut bid'at fırkalarını veyahut da itikadlarında yanlış bulunan taifeleri birbirinden ayıran en büyük özellik daha dinin yolun başında tevhiddeki taksimatlarıdır, matlarıdır. Tevhidte gittikleri ayrımdır. Şimdi tabi şunu söyleyeyim. Peki ehli sünnet nereden bu kanıya varmış? Yani bu tevhidir rububiyet, tevhidir isim ve sıfat, tevhidir uluhiyet konusuna naslar. Öyle değil mi? Kur'an'ın bir kısmı Allah azze ve celleyi anlatırken Allah azze ve Celle isimlerini ve sıfatlarını anlatır. Öyle mi? Ehli sünnet bu nasları bir araya toplamışlardır. Ve demişlerdi ki biz hiçbir şekilde tevüle, tahrife, tahtile, tekife, teşbih'e gitmeden bu sıfatları Allah Azze ve Celle'nin zatında olduğu gibi kabul ederiz. Uluhiyet tevhidine gelince, asıl mesele zaten uluhiyet tevhidinde, yani kişinin ibadetlerinde Allah Azze ve birlemesi, bütün peygamberlerin ortak daveti budur zaten demişler. Bütün peygamberler asıl olarak insanları buna davet etmeye gelmişler demişler. Ve en çok üzerinde durdukları tevhidin kısmı da budur. Kişinin kendi fiillerinde, ibadetlerinde Allah'ı birlemesidir. Üçüncü kısım, rububiyet tevhidi yine aynı şekilde Allah'ın raplik sıfatlarını anlatan kainatı terbiye etme, kainatın işlerini yönetme ve yönlendirme, yaratma ve rızık verme ile ilgili ayetleri ele alaraktan rububiyet tevhidi sonucuna ulaşmışlardır. Burada konumuza giriş yapmadan önce bilmemiz gereken şey şu, bazıları ehli sünneti e, şu e, ithamla töhmet altında bırakırlar. Böyle bir ayrım söz konusu değildir selefte. Bu ayrım İbn-i ayrımıdır, bu ayrım İbn-i uydurmasıdır diye bazılarının böyle bir şeyi var. Bazılarının neyi var? Bazılarının böyle bir iddiası söz konusu. Yani ne? Bu ayrımın aslı asları yoktur. Bu ayrım İbn-i Teymiye'nin ta yedinci asırda uydurduğu bir veya sekizinci hicri asırda uydurduğu bir ayrımdır. Biz ne diyoruz? Hayır, bu iddia yalan bir iddiadır. Niye? Çünkü bir, bu ayrım tamamen naslara dayalı olan ve naslardan çıkarılmış olan bir ayrımdır. İkincisi, İbn-i Teymiye'den dört yüz, beş yüz yıl önce yaşamış olan Selef ulemasından bu ayrımı zikredenler var. Kim mesela İmam İbn Battah İbane kitabında tevhidi üç kısma ayırıyor. Hakeza uluhiyet, rububiyet ve isim ve sıfat tevhidi diye tevhidi ne yapıyor? Kısımlara ayırıyor. Hakeza İbn Hibban Ravda kitabında tevhidin kısımlarını anlatırken bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde anlatıyor. Hakeza İbn Mün de tevhid kitabında yine bunlar 300'lü yıllarda yaşamış olan insanlar. 200'ün sonları ve 300'ün başlarında yaşamış olan insanlar. İbn Mün de hadisçilerden ehli hadisten tevhid kitabında ne yapıyor? Tevhid kitabında tevhidi bu şekilde üç kısma ayırıyor. Hakeza İbn-i çok çok önce yaşamış olan İmam Tahaviyye Akide'de Tahaviyye'de Allah'tan başka ilah yoktur, onun misli yoktur, hiçbir şey onu aciz bırakamaz diyerekten tevhidin bu üç kısmına açıktan olmasa da ne yönlen mağla yoluyla işaret ediyor. Bunlar bize gösteriyor ki yani bu ayrımı İbn-i kendi kafasından ne yapmamıştır? Uydurmamıştır. Naslara dayalı olaraktan ve aynı zamanda kendinden önce geçen selefin bu konudaki ayrımlarına giderekten bunu söylemiştir. ''Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat tevhidi.'' Evet, buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Devam et dağılığa. Aşağıya oku. O yıldız işareti var ya, oradan aşağı oku. El-rububiyyete Nisbetül ismillahi e, Nisbetül ismillahi Allah-u Teala'nın ismine nisbettir Celle ve ale El-rabbu Rab olan Allah-u Teala'nın ismine nisbettir Ve leha hiddetun me'anim Fil-lugati Onlardan El-murabbi El-murabbi el terbiye eden Terbiye eden e, El-melik El-melik şey, mülk sahibi olan, mülk sahibi. olan. Sey efendi Vel işleri A, el vali evet el mun'amu nimet veren el mutim tamamlayan. Mutemmim, tamamlayan el Düzelt. Düzelt. kayyim yani işleri yine aynı şekilde işleri kıyam ettiren evet v ve la yutlagu kullanmaz lafzu rabbu rab, rab, rab, rab lafzu bil elifi ve lami elifi ve lami kullanmaz Allahü teala'nın dışında illa bil idafeti ancak idafeyle kullanılır ve dinlir Rab, Rabbi Yani birine mutlak olarak Rab denmez. Öyle değil mi? Ancak neden Rabbul Beyt der mesela? Rabbul Beyt ne demek? Yani evi terbiye eden. Mesela anneler için ne denir Rabbetül Beyt denir. Yani anne Rabbetül Beyt yani evin işlerini düzenlediği için, evi temizleyip, e, çevirip çekip çevirdiği için, çocukları terbiye ettiği için veya baba eve infak ettiği için, evin mali işlerini yönlendirdiği için ona da ne denir? Ona da eee Beyt denir. Ama mutlak olarak kimseye Rab Allah'ın dışında ne yapılmaz denmez. Şimdi rububiyet tevhidi dediğimiz zaman önce Rab kelime, rububiyet nedir? Yani rububiyet tevhidi nereden alınmıştır bu isim? Allah'ın Rabliğinden çıkarmıştır değil mi? Rububiyet dediğimizde aslı ne? Aslı Rab. Peki Rab kelimesinin Arap lugatında manası ne? Rab kelimesi Arap lugatında birçok manaya gelir. Nedir? Yöneten, terbiye eden, yön veren ondan sonra mülkün sahibi olan, mesela efendi olan bir kavmin önde geleni olan bunlara ne denir? Bunlara Rab denir. Arap lügatında Rab'ın şeyleri bu, Rab'ın manaları bu. Şeriatta ise rububiyet tevhidi ne demektir? Şeriattaki manası, şer'i manası, rububiyet tevhidi kişinin Allah Allah'ı Rab'lik manalarında, Rab'lik özelliklerinde, Rab'lik sıfatlarında birlemesidir. Peki Rab'lik sıfatları nelerdir? Yani kişinin Allah'a binlemesi gereken raplik sıfatları nelerdir? İşte şimdi onları göreceğiz. Yani bir insanın rububiyet tevhidinde mümin ve muvahhid olabilmesi için inanması, kabul etmesi, ikrar etmesi gereken şeyler nelerdir? Şimdi onları göreceğiz. Evet. Ma'nehu onun manası el El-cazim kesin olan vel ve et tam olan ikrardır bi anne Allah taala, yıkrar işte şöyle olur bi anne Allah taala, Allah utala, vahpete, tekdir, Rab bu şeyin, her şeyin Rab bedir, ve maliy kuhu ve her şeyin şey bedir. Sahibi bedir. Sahibi <gülüyor> onun ortaya yoktur hu al o yaratjeder, v v hu mubbiru alami, alami, e, alami dženler, hu al mutasarrifu onun içindeki şeyleri fi onda tasarruf eder. Tasarruf Hı. eder ve kadirdir. Güç sahibidir. Güç sahibidir ve <gülüyor> yani kulları yaratandır ve onlara rızık verendir ve ve Onları diriltendir. Ve وَمَمِي يميتهم onları öldürendir. öldürendir. ولمعقبه hükmü hükmünde geri dönüş yok. ولمعقبه onun hükmünü eleştirebilecek onu hüküm hakkında konuşacak hiç kimse yoktur. Meshâ meshâ meshâe kana dilerse olur ve ma lem yeşâ dilerse kana o olur ve ma lem de dilemezselem o da olmaz. وكل ما في السماوات وال في السماوات والارض يردبه في الدوكهي هر عبد الله onun kabzasındadır avucun içinde değil de onun kabzasında kasıt yani onun hükmü ve yönetimi altındadır و <gülüyor> ve تحت قهره سبحانه وتعالى والله از yani yine şeyin altındadır yönetiminin altındadır. Ve imanu biqada'i ve Allah'ın hükümlerine iman ve kaderihi ve kademe iman dır. <gülüyor> Kaza ve kadere iman dır yani. Kaza ve kadere altında birliğine iman ve khulasatu bu saydıklarımızın khulasası özeti nedir? <tuh> tevhidullahi Teala. Ta Taala bi Allah'ı kendi fiillerinde ne yapmaktır? Kendi fiillerinde birlemektir. Tekrar söylüyoruz. Rububiyet tevhidinin manası nedir? Kişinin Allah'ı rablik sıfatlarında, rububiyetine tahalluk eden manalarında kişinin Allah azze ve celle'yi birlemesidir. Ne demektir peki bu? Bunun manası şudur. Kişiyi, kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Mesela rızık vermek Allah'tandır. Öyle değil mi? Allah'tan kişinin bunu birlemesi rububiyet tevhididir. Yaratmak Allah'tandır, öldürmek Allah'tandır, diriltmek Allah'tandır. Kainatın işlerini çevirme, güneşi doğurmak, batırmak vesaire bunlar hep Allah'ın fiilleridir. Kişinin bunlarda Allah'ı birlemesi nedir? Kişinin bunlarda Allah'ı birlemesi bu rububiyet tevhididir. Rububiyetle alakalı Allah'ın Rab'liğini anlatan, işte o Rab'tır denilen ayetlerde bazı özellikler anlatılıyor. Bu özellikleri bir araya topladığımız zaman, rububiyeti belli başlıklar altında toplayabiliriz. Bu başlıklar nelerdir, kim bize söyleyecek? Hı. Rızık verme, Hı. yaratma, lükk sahibi olma. Hı. Başka? Kim söyleyecek? Kainatın işlerini düzenleme bir de Hı? bir de hüküm koyma. Öyle değil mi? Yaratma, rızık verme, mülkün sahibi olma, kainatın işlerini yönlendirme bir de hüküm koyma. Daha önce bunu anlatmıştık zaten öyle değil mi? İtikat esaslarını anlatırken Rububiyet Tevhidinde bunu daha önce anlatmıştık. Ne demiştik? Demiştik ki normalde Rububiyet tevhidinin tanımı kişinin Allah'ı, Allah'ın fiillerinde, Allah'tan sadır olan her şeyde kişinin Allah azze ve birlemesidir. Ama demiştik rububiyetle alakalı nasları bir araya topladığımız zaman ortaya şöyle bir şey çıkar. Eee Allah azze ve celle'nin rububiyet özellikleri genelde 5 madde altında toplanır. Allah'ın Rab oluşu onun yaratmasıdır. Azar yaratması dediğimizde hemen hemen her şeyi ne yapar, hemen hemen birçok şeyi, her şeyi kapsar. Allah azze ve celle'nin rızık vermesidir. Allah azze ve celle'nin mülkün maliki olmasıdır. Allah azze ve celle'nin kainatın işlerini yöneten olmasıdır. Allah azze ve celle'nin neydir? Allah azze ve celle'nin hüküm vermesi, hükmünde ortağının olmamasıdır. Yani helal ve haram yetkisini belirlemesidir. Evet. Şimdi okuyacağımız naslara dikkat edin zaten bu beş maddenin dışına çıkmıyor yani okuyacağımız bütün naslar bu beş maddenin nitakında kalan naslardır. Evet. Fakat kamet edille-tü e, şeriatü şeri, e, şeri olan deliller gelmiştir. Ala vucubil imani vucubil imani bir rübiyetillahi Allah'ın rübiyetine imanın vacip olduğuna dair aslar kayım olmuştur. Evet. Allah'ın olduğu gibi Elhamdülillahi Elhamdülillahi Rabbil Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve kavlihi te'ala Allah'ın sözünde اَلَا لَهُ الْخَلْقُ için yaratmak vardır. وَالْأَمْرُ Dikkat edin, yaratmak وَالْأَمْرُ اَمِرُ تَبَارَكَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Burada Rabb, bak nedir? Rabb burada yaratan ve emrin kendine ait oldu. Yani hükmün kendine ait oldu. Bir ve beşinci madde öyle değil mi? Evet. وَقَوْلِهِ <g> تَعَالَى <popcorn> O veli halık lakum usyziyarat ma fi al-ardi jami'an fi yerindeki her şey ve kavlihi taala ve Allahu shu'nda inna Allah muhaqqik yallah huve'r razzaqu rezık verendir metin kuvveti metin olan metin sahibidir kuvveti olan metin sahibidir ve kavlihi taala ve şey'in kul de ki kimin elindedir. elindedir. Her şeyin melekutu, her şeyin e, sahipliği kimin elindedir? Evet. bu kısım min tevhidi. Min, min tevhidi. olan bu kısım akarra onu ikrar etti kim? Kuffaru, kureyşin, kureyş'in kafirleri bile onu ikrar etti. Wa çok kişi ve diyâneti, çoğu milletler ve din sahipleri ne yaptılar? Onu ikrar ettiler. İkrar ettiler. Kudaime, eski müşrikler. Onu ikrar ettiler ellezine onlar ki ellezine o müşrikler ki ba'atallah Allah gönderdi ileyhim onlara er rusule resul Rusul gönderdi geldiler hepsi e, buna itikat ediyordur. Şuna itikat ediyorlardır. أن خالقا عالمين أن خالقا العالمين عالمي alemleri yaratan ve ve ve razıqahu ve razıquhu ve onu rızıklandıran O Allah'tır. Allah'tır وحده o tektir. Tek olan O'dur. قال الله تعالى عنهم. Teala onlar hakkında dedi ki Şimdi burada duralım. Bu doğru bir görüş mü? Müşriklere rububiyet tevhidine itikad ettikleri görüşü doğru bir görüş mü? Kim söyleyecek? değil değil de o değil de rızık verme. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki müşriklerin müşrikler rububiyet tevhidini ikrar ederlerdi. Görüşü ne değil? Tam sadid bir görüş değil. Müşrikler rububiyet tevhidinin bir kısmını ikrar ederlerdi. Desek daha doğru olur. Yani Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, mülkün sahibi olduğunu, işte vesaire bunları kabul ediyorlar. Ama müşrikler neyi kabul etmiyorlar? müşriklerin kabul etmediği şey Allah azze ve celle'nin hüküm koyma konusunda mesela hükmün Allah'a ait oluşu noktasını müşrikler ne yapıyorlar? Müşrikler tam manasıyla kabul etmiyorlar. Hakeza bir de kainatı Allah'ın yönlendirdiği noktasında tek Allah'ın yönlendirdiğini kabul etmiyorlar işte. Allah azze ve celle ile beraber onun yönetiminde olan ortakların Kainatı yönlendirdiğini, putların kainatı yönlendirdiğine inanıyorlar. O zaman tamam Mekkeli müşrikler tevhidin büyük bir kısmını kabul etmiş olabilirler, ama rububiyet Tevhid'in. Ama tamamen rububiyet tevhidine olduğu gibi inanıyordular. Görüşü bu ne değil? Bu doğru olan bir görüş değil. Evet. Ve insanların, eğer onlara sorarsan, ben halaket semawati ve alarda yeri ve göğü kim yarattı diye sorarsan, veya qulunna Allah diyeceklerdir. Kull Hamdü Deki Al Hamdü Hamd Allah içindir. Bal Aksarohum. Bilesin onların çoğu, la la bunu bilmezler. Ve Kull Teane Allah şöyle diyor Kull Deki Men Yerzukukum. Sizi Kim Rızıklandırıyor? Minin Semaği Gökten ve Ardi Yerden. Ama Men Yemlukul Semağa Göz ve Dil görmeyi ve görmeyi, işitmeyi işitme işitme sahibi görmeyi ve işitmeyi elinde bulunduran kimdir Amen yukhricul hayye min el meytı uldan diriden ölüyü ve yukhricul meytı min el hayy ve ölüden de diriyi çıkaran kimdir Amen yudabbirul emra işleri düzenleyen kimdir <De> İşleri düzenleyen kimdir feyekulun Allah Allah'tır diyeceklerdir Söylüldeki "Efalet etken şey Allah'tan korkmaz mısınız?" Ayetin devamı ne? <gülüyor> bu ayet bu hangi surede geçiyor? Yunus suresinde. Ayetin devamı ne? Tamam. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيكون الله فقل افلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فما بعد الحق الا الضلال فان تفكون فان الله عز وجل diyor ki kimdir İşitmeyi ve görmeyi elinde tutan kimdir? Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkaran kimdir? Kainatın işlerini yönlendiren kimdir? Sana Allah'tır diyecekler. De ki peki korkmaz mısınız? Yani veyahut da şirikten sakınmaz mısınız? İşte bu sizin hak olan Rabbinizdir diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu ayetin peşine sizin hak olan Rabbinizdir deyince biz burada neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki burada sayılan özellikler Allah'ın rububiyetinin özellikleridir. Tekrar söylüyorum. Bu ayetten bir sonraki ayette hemen işte bu sizin hak olan Rabbinizdir deyince biz hemen burada neyi anlarız? Anlarız ki bu ayet-i kerimede zikredilenler rububiyetin özellikleridir. Ne zikrediliyor burada? Rızık verme, mülkü elinde bulundurma, kainatın işlerini düzelme, düzeltme. Öyle değil mi? Bunların rububiyetin özellikleri olduğunu buradan görüyoruz. Şu elimizde olan yani ikinci ayet, ilk okuduğumuz üçüncü ayet. Şu sayfadaki üçüncü ayet. Yani Arap suresindeki e, ayet. Orada da ne diyor? Arap suresi 54. ayet. El alehul halqu yaratmak ve el emru ve hükmetmek, emretmek. Eee lehu el alehul halqu ve rabbi olan Allah ne yücedir? Dediğinde de rububiyetin iki özelliğini de oradan çıkarıyoruz. Değil mi? Yaratma ve emretme, yaratma ve hükmetmenin de rububiyetin vasıfları olduğunu buradan çıkarıyoruz. Ha yine rububiyetin şey şeyi olduğunu Hükmetmenin rububiyete ait olduğunu delili nedir? İttekazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Rahiplerini ve hahamlarını veya papazlarını Allah'ın dışında rapler edindiler. Burada raplerden kasıt ne? Yani helal ve haram koyan, Allah'ın helal ve haramlarını değiştiren demek ki rububiyet nedir? İnsanın Rabbi insana helal ve haramları belirleyendir. O zaman Allah'ın yaratışının rububiyete ait oluşunun delili nedir? Araf suresi 54. ayet-i kerimedir. Elâlehul halqu vel emru. Rızık vermesinin, mülkü elinde bulundurmasının ve şeyin kainatın işlerini yönlendirmesinin delili Yunus suresindeki 31. ayettir. Burada önümüzde duran ayettir. Aynı şekilde Allah'ın helal ve haram yetkisine, kanun koyma yetkisine sahip olduğu bu da rububiyete yani rububiyet tevhidine dahil oldu. Hem Araf 54. ayetin içerisinde emir var ya Elâlehul halqu vel emru. Hem de Tövbe Suresi 31. ayet bunun neydir? Tövbe Suresi 31. ayet bunun delilidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam et. Fakale <gül> Teala, Allah Teala dedi ki, Kulli menil erdu ve men fihinne deki, deki e, yeryüzündekiler ve onun içindekiler kimin içindir? Kimindir, kime aittir? Kime aittir? İn <gül> kuntum <Eğer> biliyorsanız. Seyakulûne <gül> lillâhi Allah'a aittir, Allah içindir derler. Kull efe la Deki ki, düşünmez misiniz? Zikretmez misiniz? Zikretmez misiniz? Zikretmez misiniz? Kul, men, misiniz? Kul men Rabbus sema'vati e, s-sebi'i De ki, e, yedi kat semanın Rabbi e, kimdir? Ve Rabbul arşi'l-azim Ve büyük e, azim olan arşın Rabbi kimdir? Seyekulûne ne? Allah'tır diyeceklerdir. Kul diyeceklerdir. la tettequn Allah'tan korkmaz misiniz? Kul men bi yadihi al-malakutu her şeyin meleği mülkü. Şey, mülkü elinde olan kimdir ve huwa yujiru yujiro ve huwa korur korur ve la aleyhi onu ama kimse onu koruyamaz değil mi kimse onu icare edemez kuntun ta'lemun eğer biliyorsanız şeyeyuluna lillahi Allah'tır diyeceklerdir kul fa inna tus siir. Hmm. Seifkul fenne ya yani niye böyle hani o zaman böyle böyle sanki sihirlemiş gibi oluyorsunuz. Bel <gülüyor> ateynehum bel bilakis tis biz on ateynehum onlara geldik bil hakki hak ile ve innahum nak kadebun onlar yalanladılar. Ve zalike bundan dolayı yani Ve innahum lekadebun onlar yalancılardılar değil mi? وذلك لان قلوب العباد كل قلوب الكالان قلوب مفتوره yaratılmıştır yaratılmıştır alele alel ikrari e, e, bir rububiyete onun rububiyetini ikrar üzerine yaratılmıştır celle ve ala e, yüce olan Allah'ın lidar bundan dolayı fela yusbih e, olmaz mu'teqidehu ona itika, itikad itikad eden vahida muahid olmaz onu billemiş olmaz ولا يدخل ولا يدخل غير مرش hatta yeltzeme kadar bin şey tevhidin ikinci çeşidine kadar. ve o tevhidul Ne anladık şimdi buradan o zaman? Şunu anladık. Bir insanın ee, sadece rububiyet tevhidini kabul etmesiyle bir insan ne olmaz? Bir insan Müslüman olmaz. Yani Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemekle bir insan Müslüman olmaz. Muvahid olmaz sadece. Ne lazım bununla beraber? ikinci nev'i, nev'i tevhid lazım. O da uluhiyet tevhidi. Aynı zamanda kişinin kendi fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi lazım. Mesela düşün adam inanıyor Allah Azze ve Celle'nin yaratan, rızık veren mülkün sahibi olduğuna veya hükmün Allah'a ait olduğuna ama kendisi hükmü Allah'a değil de götürüp başka bir nizama veriyor mesela. Demokratik bir nizama, bu hakkı demokratik bir nizama tanıyor. Veya düşünün kişi dua ettiği zaman bu kendi fiili tam Allah'ın kainatın işlerine yönlendirdiğini, kainatta tasarruf hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu rububiye tevhidi, bunda Allah'ı bürülüyor. Ama dua ederken Allah'a değil de bir başkasından istiyor. Mesela e, duasını, talebini bir başkasına yönlendiriyor. Bu insan muvahhid olamaz. Neden? Çünkü Allah'a Allah'ın fiillerinde birledi birledi de yani rububiyet tevhidini kabul etti ama uluhiyet tevhidini yani kendi fiillerinde Allah'a birleme işlemini gerçekleştirmedi. E biz ne için yaratılmışız? Sadece Allah'a ibaret etmek için yaratılmışız. İnsanın yaratılış gayesi zaten uluhiyet tevhididir. Kişinin kendi yarattıklarında, kendi fiillerinde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Allah Azze ve ibadet etmesidir. Allah Azze ve ibadetlerinde birlemesidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. Vâhiru dâwâna en elhamdülillah Rabbil alemin. Lakin bir dahaki itikat dersine rububiyet tevhidinin beş tane özelliğini saydık ya: yaratma, rızık verme, mülkün sahibi olma kainatın işlerini yönlendirme bir de hükümle ilgili herkes bu 5 beş, bu beş tane maddeye bugün var olan zıtlıkları yani insanların rububiyet tevhidini kabul ettiğini iddia eden insanların veya kabul etmeyenlerin fark etmez te, rububiyet tevhidinin bu 5 kısmında tek tek ne muhalefetler var insanların sözlerinde ve fiillerinde düşünüp bunları ödev olarak herkes bir kağıda yazıp bana bir dahaki itikat dersine teslim edecek mi? salı günü inşallah